Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, çok daha güzel günlerde program yapmışlığımız var değil mi? Evet. Defalarca. Ee, şimdi gündemi düşününce ister istemez kitap tercihimi de ona göre yaptım. Ee, hakkında konuşacağım kitabın adı İnsanlar Neden Savaşır? Çok Çatışma. Savaş ve Barış Haydım, dışı. Girdim. çok Heh. da yeni bir kitap değil sanırım değil, değil mi? aslında 2017 e, Türkçe baskısı kitabın 2017 e, Yapı Kredi yayınları bastı bu kitabın Türkçesini Şahika Tokel'in çevirisiyle e, biz bu kitaptan bugüne kadar söz etmedik e, aslında bazı kitaplar hani böyle söz etmek için bir fırsat olmamasını istediği kitaplar hep var bu fırsat ama yani e, işte artık bu son durumda da bahsetmeden olmaz diye evet. düşündüm e, Niki Walker tarafından yazılmış bir kitap bu. İnsanlar Neden Savaşır? Çatışma, Savaş ve Barış. E, şimdi bu kitap aslında bir, e, nasıl diyelim, bir kaynak kitap niteliğinde, bir başvuru kitabı niteliğinde Hı. bir kitap. Çocuklar için hazırlanmış ama, e, tabii çok küçük çocuklar için hazırlanmış da diyemem. İlk gençlik serisi diyor galiba e, evet, zaten arkasında e, öyle bir e, etiketlenme evet, evet. yapılmış. ilk gençlik serisi, yani bir 12 yaşı görmek gerekli Hı. olabilir ama... Yani e, çocuklarla iyi anlaşan bir yönder bence bu kitabın yaş grubunu düşürebilir de hı hı. bir hayli. E, çünkü kitabın temel özelliği aslında e, çatışma, savaş, e, barış, müzakere vesaire bir sürü süreç var ya hı hı. sürekli gündemde olan. İşte bir sürü örgüt var, işte Birleşmiş Milletler, barış gücü filanın yani bir sürü bir şey var, bir sürü kavram var e, ve sürekli bir olay oluyor. Sürekli bir yerde bir çatışma oluyor, sürekli bir yerde yani işte hemen yakınımızda, bir başka ülkede, bir sürü yerde. Bütün bunları bir araya toplayıp e, derli toplu bir biçimde anlatan çatışmanın nereden çıkabileceğine bakıp, çatışmanın ne olduğuna bakıp önce, bu çatışmaların kaynaklarının neler olduğundan söz edip, bütün bu tanımları yapıp ve çok basit, sade bir dille... E, Ondan sonra işte Savaş'a, Barış'a hepsine tek tek bakan, kurumları tanıtan bir kitap. Dolayısıyla bilgiler hazır. Yani aslında bu kitabı alıp ben çocuklarla çalışmak istiyorum diyen herhangi bir insan için hazır bilgiler. Uh -huh. ee, bunları çocuklarla paylaşmak kalıyor aslında geriye. Ee, dolayısıyla iyi bir yönderle hem yaş grubu düşebilir hem kitabın kazandıracakları artabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi kitapta neler var? İşte ilk bölüm hemen zaten çatışma nedir diye başlıyor. Çatışmanın tanımını bize veriyor. Ve bunu hani çatışma 2.3 üst üste filan diye yapmayan bir tartışma gibi yani yazılar uh -huh. bir yandan. Şöyle o bunun işte bir sohbet gibi daha doğrusu. Ee, ama tanım da var tabii. İşte e, çatışma nasıl ele alındığına bağlı olarak şiddetle ya da barışçıl çözümle sonuçlanabilen yoğun anlaşmazlık mesela. Tanım. Minicik sayfada küçücük verilmiş ama e, işte bunları başka başka e, noktalardan bakarak savaşlar, protestolar, açmazlar, grevler mesela bir alt başlık olarak verip e, bize anlatıyor bütün bu kavramları. Ve işte böyle şeyler de var. Mesela Spinoza'dan bir söz var bu bölümün başında. Bir şeyi istediğiniz kadar ince dilimleyin. Daima iki tarafı olacaktır. Hı. Diye bir sözle başlıyor. Evet. Şimdi küresel çatışma meselesine de geçiyor. İşte kaynak yani çatışmanın bir kaynağı var. İki tarafın anlaşamadığı nokta işte budur. Uh -huh. e, bu kaynak ne peki? Diyagramla diagramla şey Evet vardır. bir tür mind map gibi uh -huh. e, anlatılmış. E, sonra işte çatışmaların neden çıktığı bölümüne geçiyor zaten. E, bu şeyi anlatmak için işte toprak, kaynaklar, iktidar, güvenlik, eşitlik bir sürü şey sayıyor. Ve bu çatışmaların kimler arasında olabileceğine de bakıyor işte bir ülkenin içindeki iki grup arasında da olabilir iki ülke arasında da olabilir daha fazla taraf da olabilir bir sürü şeyi bize söylüyor ve örnekler de veriyor mesela işte toprak eşittir servet toprak niye bu kadar önemli çünkü kendine ait bir toprağın olmadan nasıl olacak yani hı hı. toprağın üstünde ve altında kaynaklar var Bunlar, bunların ve bu topraklara yüklenen anlamlar atfedilen şeyler işte tarih, hı hı. din bir sürü anlamda hı. yüklüyoruz işte gelenekler bir, bir sürü bir şey e, ve bütün bunlar bir araya geldiğinde bazılarının normalde saydığınız zaman bunların hiçbirinde olumsuz bir şey yok değil mi yani kaynaklar mesela topraktan işte besleniyoruz, giyiniyoruz hı. Hı. Yani bir sürü iş için kullanma ama işte savaşlar doğrudan çıkıyor en basit bir bir şey bile çatışma nedeni olabiliyor işte. Yani evet insan faktörü önümlük. diyeceğim ama şimdi bir yandan bakıyorum KGB artı adamlar böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Hani başka bir şey aslında yani oradaki böyle hani e, neyse. E, sonra e, bu e, zaten o da bunu soruyor. Yani kaynaklardan bahsediyoruz. Başlık şu nimet mi yoksa lanet mi? <gülüyor> evet. Çünkü bu kaynaklara sahip olmakla bitiyor mu iş? İşte mesela hepimizin kullandığı akıllı telefonlar için gereken bir maden Kongo'dan çıkıyor yüzde 80 oranında ve Kongo'da bir tek halk fakir. Evet. Bunun ee, gibi daha güzel şey, örnek sayılır. Tabii o madenlerde çocuklar çalışıyor. Yani bizim çocuklarımızın yaşında çocuklar o madenlerde çalışıyor yani kaynağı sahip yüzde 80'ine yani. Ee, ama işte e, bunları açıklıyor güzel güzel. Haksız paylaşım e, konusundan bahsediyor ve bu da tabii yönetim meselelerine de geliyor. Bir ülkenin yönetim biçimi kimin denetimindedir? Mesela iyi bir soru var burada. Evet. Bu soruları da açıklıyor. Devrim, darbe, işgal gibi başka başlıklar var. Güç kimde? Seçim yoksa söz hakkı da yok. Güç yolsuzluğa yol açabilir mi? Kesinlikle evet. Mesela böyle bir başlık var. Evet. Ya işte gerçek demokrasilerde de hükümet yolsuzluğu olabilir mi? Mesela böyle bir soru sormuş burada. Evet ama demokrasilerde aşağı yukarı her dört yılda bir seçim olduğundan hükümetlerin orduları, mahkemeleri ya da polis teşkilatlarının uzun sürede rejimlerdeki gibi denetim altına alması çok daha zordur. Şimdi insanın aklına tabii <gülüyor> bir sürü şey geliyor. Dört e, e, yılda bir seçim yapılıyor. Hani... Değil mi? Yani. Yapılıyor. Evet. Ama işte onlara da a, yanıtlar veriyor aslında. Yani, yani şuradaki her bir başlık, her bir paragraf e, uzun uzun. Bak şimdi diyor ki. konuşulup tartışılabilecek birinlikte. Bak diyor ki bazı ülkeler seçim yapma zahmetine girmez. Bunlara diktatörlük denir. Liderler yönetimi ele alıp orduyu ve polisi kendi çıkarlarını korumak için kullanırlar. Uh -huh. Bazı ülkelerin yönetimi ise demokrasiye benzer ve bu yönetimler kendilerini demokratik olarak adlandırır. Hatta seçimler düzenler. Demokrasiye benzer ama değil mi? Ve demokrasi. hatta seçimler düzenler. Yani bu önemli bir vurgu. Ama bunlar aslında sahte demokrasilerdir. Liderler insanlara kendilerine oy vermesi için para ödeyerek, rakipleri korkutarak ya da insanların oy kullanmalarını engelleyerek seçimlerin kendi lehlerine sonuçlanmasını garanti alırlar. Buna seçime hile karıştırmak denir. Bakınca seçim var, demokrasi var diyor. Var diyorsun ama işte ee, hani... Yani bütün bu açıklamalar var hı hı. kitapta yani ee, ve e, hani işte küresel çatışmalar dünya işte sınırlar sınır çizgileri e, birleştiren bağlar ya da bağlayan bağlar işte yakınlık hissediyorsun, hı hı. işte uza, ya öteki diyorsun bir sürü kavram yine e, gir, giriyor işin içine işte bize karşı olanlar. Falan. Ama burada mesela iyi bir örnek olarak işte İsrail'in kuruluşundan sonra 1948'de işte birçok ülke buna karşı ve Mısır'la sınırı var ve 30 yıldan uzun bir süre sürekli savaş aralarında gidiyor hı hı. ve hani çok eski yani bu zaten kitapta şunları da anlatıyor mesela bir çatışmanın kaynağı öteki demen karşısındakine Bin yıllık bir mesele de olabilir. Yani illa yeni bir mesele olması da gerekmiyor diye. Buradan hani anlatıyor zaten. Yani işte ne, e, bu iki ülke birbirine derin bir güvensizlik ve nefret duyan iki topluluğu temsil ediyordu. Yahudiler ve Araplar diye. Hı hı. Ama işte sonunda 1979'da Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'la Sedat İsrail Başbakanı Manahem Begin bir barış anlaşması imzaladı. Peki o noktaya nasıl geldiler? Her ikisi ötekinin meselelerine nasıl baktı? Hı hı. Burada bir takım açıklamalar var. Olayı anlatıyor. Tabi bunu her şeyi okumak istemiyorum. Ee, ama e, iyi örnekler vererek, olumlu örnekler vererek, sorunların çözüldüğünü gösterilen örnekler vererek de e, ilerliyor kitap. İşte inanç savaşları, kültürel çatışma. Mesela Afganistan'ı anlatıyor. Yani Afganistan'ın geçmişini işte 300 yıldır savaşıyor adamlar yani bir şekilde bir nedenle. Yani bir şekilde bu şeyin içindeler. Ee, Afganistan'ın konumundan kaynaklanan, oradaki etnik grupların işte çatışmaları, o, o işte İngiltere'nin müdahalesi, Rusların bilmem nesi, Amerikalıların şusu derken... Normal bir şey artık orada. Tabii yani çünkü işte çok zengin kaynakları var falan yani e, yani bitti gitti işte yani yine... Evet. Nimet yani. mi lanet mi? Yani nimet mi lanet mi? Bütün bunları işte şey veriyor, kronoloji vererek anlatıyor kitap. Rusya kronolojisi var orada da. Ee, evet evet yani şimdi şey... Şimdi oraya evet, Şimdi evet. Ondan sonra bak mesela güzel Indira Gandhi'den bir laf Hindistan Başbakanı ondan bir laf bir söz laf almak ne demek söz almışlar sıkılmış bir yumrukla el sıkışamazsın hmm. diye e, ve hani kitap sürüyor ben daha önce ortasına varabildim e, işte bazı anekdotlar hikayeler e, yaptırımlar bas, işte baskılar savaş kaçınılmaz mıdır ve bir sürü daha e, burada başlık var e, savaştan sözcüklere silahlı çatışmalar nasıl biter? Barış süreçleri, mesela bunları ele alıyor. Bir Amerikan İç Savaşı'nın meşhur bir generalinin sözünü almış mesela. Savaş cehennemdir hı hı. Ee, diye. Ee, Barış korumak üzerine bir bölüm var. Barışın kalıcılığını e, sağlamakla ilgili var. Ve tabii çatışmaları anlamak. Şimdi burada çok önemli bir bölüme geliyoruz aslında. Şu anda da yaşadığımız, tam da aslında onun çağındayız. Yani hani Göbel'sden bu yana... Şiddeti giderek artan dezenformasyon, hı hı. E, propaganda e, çağı. Şimdi çatışmaları anlamak için ne gerek? Yani dünya kadar soru sorman gerek bir kere e, diyor. Bir şeyin fikir olup olmadığını nasıl anlarsın diye tartışıyor kitap. E, ve ondan sonra e, kimin objektifinden bakıyorsun diye soruyor. Çünkü bir çatışmayı anlamak için yani sen bir, bire, bir birey olarak diyor ki kitap zaten kendine has bir bakış açın var. Bir objektifin var. Hı hı. Ne kadar çok açıyı kullanırsan, ne kadar çok açıdan beslenirsen bunu o kadar kolay kavrayacaksın. Kimin objektifinden bakıyorsun sorusuysa şuraya bağlanıyor. Haberlerdeki görüşler kimin? Şimdi onu diyecektim. Medyayla, var, medya ile günümüzdeki medya, internet, e, sosyal i̇şte, medyayla ilgili bir şey var mı? E, sosyal medya şimdi? demiyor doğrudan ama medya ve propaganda başlığı da var. Yani başlık olarak propaganda da var. Haberlerdeki görüşler kimin sorusunu Soruyor ve e, işte propaganda bir fikri satma sanatına hoş geldin hı hı. diye alt başlığıyla veriyor. E, nasıl çalışıyor propaganda? Hangi e, düğmelere basıyor? Onları burada çok güzel özetlemiş. Hı hı. Yani bu çok yalın bir kitap bu arada. Yani çok ağır konular gibi geliyor ama işte propaganda alet çantası. Daha evvel teyit.org'da bir e, şey yayınlamıştı. Kitapçık çevirip yayınlamıştı. E, Komplo teorilerini anlama kitapçığı hı hı. E, yayınlamıştı. O da çok işe yarar bir şey. E, burada da böyle bir işte bir küçük alet çantası e, var. Ve e, kitap sen ne düşünüyorsun diye bitiyor. Ve çok uzun da bir kaynakçası var. Ve arkadaşlar. çok uzun bir kaynakçası var. Evet. Yani böyle bir kitap için normal evet, evet. tabii bu kaynakçası var. Çok iyi hazırlanmış, çok sade, yalın, çevirisiyle ilgili de hiçbir problem olmayan hı. bir kitap. İnsanlar neden savaşır? Çatışma, savaş ve barış Nicky Walker tarafından yazılmış bir kitap bu. Şahika Tokel'in çevirisiyle yapı kredi yayınlarından. Aslında 2017'de çıkan bir kitap ama bulunabiliyor hala. Çocuklara gündemi anlatırken yetişkinlerin yararlanabileceği de bir kaynak bu aynı zamanda. Aynen. Aynı zamanda yetişkinlerin bakıp kendi görüşlerini şöyle bir hizaya sokabilecekleri. Belki işte neyse ondan sonra çok işe yarayacak bir kitap olduğunu düşünüyorum gündemle ilgili. Ve bunun hani başka bir tadını başka bir tatta bu konuyu ele almak isteyenler için de bir kitabı hatırlatmak istiyorum. Ee, Türkçesi Ginko tarafından yayınlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü ile işbirliği yaparak düşman barış için bir kitap. Evet, Aslında daha önce, daha daha önce söz etmiştik. Kitapta. Müthiş bir kitaptır ve e, insanlar neden savaşır da ele alınan teorik olarak e, ele alınan ya da belki akademik olarak Hı -hı. ele alınan konular Düşman barış için bir kitapta yani bir çok güzel bir metin ve görsel birliktelikle çok ele alınıyor. Davide Kali öyküsü, öyküsü hem görselleri çok çarpıcı çok, bir kitap. Yani evet. e, bu tip kitaplara ilgi duyan yani sadece okul öncesi resimli kitap değil, okuyan evet, kişi, kişiler değil, için değil. değil. Herkes için güzel bir... Şimdi bazı kitapların yaş grubu olmaz ya evet, buna da doğru. zaten bir okul öncesi kitap demek de mümkün değil. Düşman Barış için bir kitap. Davide Kali Serge Blok tarafından hazırlanmış bir kitap bu. Ceylan Ekin Işık Türkçesini Türkçe'ye çevirmiş. Bu iki kitabı yani diğerini anarak bitirmek, bitir, anmadan bitirmek olmazdı. Şimdi bir şarkı arası verelim mi? Bayağı uzun kullandım zamanı. Tamam ne dinleyelim? Ee, yani bu kadar bahsedince Savaş'tan, Edwin Stardan dinleyelim. War, What Is It Good For? 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet bu sefer bir resimli kitapla devam ediyoruz. Hippo kitaptan yakın zamanda çıkan, Aralık 2021'de çıkmış bir kitap bu. Adı Tetem, Sözcükler ve Ben yazan Nikola Hupperts, resimleyen Elsa Klever. Almanca'dan dilimize çeviren de Seven Gül Sönmez. Kitabın kapağıyla başlamak istiyorum. Zaten kapağını görür görmez çok ilgimi çekti. Çünkü e, tam olarak başlığını tüm canlılığıyla e, kapağa taşımış Tetem Sözcükler ve ben. Tetem ne diye soracağım ama herhalde zaten değineceksin. Değineceğim evet. Burada zaten e, ben diyen hmm. çocuk bu. Yanında tetesi var. Tete bu. Ee, ve bir yaprağın üstünde duruyorlar. Çok büyülü bir ortam gibi. Ve kitap kapağının, yani başlığın etrafında bir sürü şey var. Bir sürü nesne var. Hmm. Sözcükler de var. E, ve bunları çok güzel seçilmiş renklerle, yani ağırlıklı olarak kırmızı ve mavi ya da lacivert tonlarıyla e, çizmiş Elsa Klever ahtapot var işte kutudan fırlayan bir şeytan kafası var marmelat yazıyor bir tarafta pedal yazıyor balerin var işte bir sürü gözü olan bir yıldız var değişken yani gerçek nesneler gerçek Hı -hı. varlıklar gerçek üstü varlıklar pek çok şey tete ile çocuğun etrafını çevreliyor ve tete kollarını açmış mutlulukla Hı -hı. çocuğa sanki böyle şey nasıl diyeyim sahneye çıkmış da ona sunum yapıyormuş gibi bir havası var. Ardından yine aynı renklerle o kırmızı mavilerle e, iç sayfaları geçiyoruz. Ve kitap boyunca da bu kırmızı mavi ağırlıklı görseller devam ediyor. Çok hoşuma gitti bu. E, iki baskın renk ile sınırlı kalması. Hikayenin anlatıcısı bir çocuk daha sonra ilk başta adını söylemiyor sonradan öğreniyoruz ki arka kapakta da söylüyor zaten Mete diye bir çocuk var hı hı. E, ilk başta hiç sözcüğüm yoktu diye başlıyor anlatmaya e, hiçbir sözcüğü bilmiyor Tete bile diyemezdim diyor e, ama ilk sözcüğünün annesiyle babası onun ilk sözcüğünün Tete olduğunu söylüyorlar hı hı. Tete kim? Onun büyük annesi hı hı. büyük annesine Tete dermiş e, ve tetesiyle arasında çok güzel bir ilişki var bu çocuğun e, tetenin de sözcüklerle çok güzel ilişkisi hı hı. var ve sanki bunu e, bir a, nasıl diyeyim aile gelenekleri kuşaktan kuşağa yaşlılardan hı hı. gençlere aktarılır ya tete de bunu kendi sözcük geleneğini torununa aktarıyor hı hı. kitap boyunca Tete'nin bir evi var, odası, küçücük bir odası var. İçinde de çok fazla eşyası yoktu diyor. İşte bir yatak, bir dolap ee, ve tüm tetelerin sahip olduğu gibi birkaç cicili bicili kutu diyor. Hı. Başka da bir şey yoktu ama sözcükleri varmış. Ee, sözcükleri benim için e, çağırıp ortalığa saçtı tetem ve e, öyle çok şey oldu ki bir anda oda saraya dönüştü diyor. O kapakta gördüğümüz karmaşayı burada daha da coşkulu bir biçimde görüyoruz. Tete elleriyle bütün sözcükleri Hı -hı. sanki sihir yaparmış gibi havaya saçmış ve e, bambaşka bir dünyaya geçiyorlar gibi. Ve bundan sonra Tete Sözcükleri anlatmaya başlıyor Mete bize. Bu arada metnin içinde de bazı sözcükler farklı renklerle vurgulanmış hep öğrendiği hmm. ve ona değişik gelen ilginç gelen sözcükleri de vurguluyor. İşte kutudan fırlayan şeytan, tank paletli daktilo, ondan sonra marmelat var. Gümbürtüsüz şimşek. Mesela sözcükleri alelade sıradan şeyler olmadığını ve her birinin farklı bir huyunun suyunun olduğunu söylüyor. Bazı sözcükler çok gürültülü, çok çılgın. İşte kutudan fırlayan şeytan, daktilo hı hı. gibi. E, Vızıldıyorlar, sü sürekli sesler çıkarıyor. Bazıları çok sessiz ve diyor. Mesela gümbürtüsüz çimşek, köşede hı. titriyor. Şekilsiz, şemalsiz endişe, e, gözden kaybolup gidiyor. İşte göz nuru yatağın altına saklanmıştı. Usulca çıtırdadı, utanarak parıldadı diyor. Yani böyle her sözcük bir nesne şekle bürünüyor ve herkes için tetesinde bir sözcük var. İyi hissettiren sözcükler var, sevimsiz sözcükler var, korkutan sözcükler var. Bunlar neler olduğunu tabii Hı -hı. söylemiyorum orada çünkü metnin içinde ve resimlerle birlikte Hı -hı. görüyoruz bunları. İşte umutlandıran, hüzünlendiren bir sürü sözcük var ve tetesi bu konuda o kadar bonkör ki al bunların hepsi senin diyor. Ona arka arkaya Hı -hı. avuç avuç diyeyim sözcük veriyor o da onları toplayıp ceplerine tıka basa dolduruyor <gülüyor> tetesinden ne gelirse hepsini özenle alıyor saklıyor bu arada zaman geçiyor tabi resimlere bakarak tetenin daha da yaşlandığını Hı -hı. yavaş yavaş görüyoruz Tete'nin sözcükleri giderek azalıyor, Mete'nin sözcükleri artıyor ve bir süre sonra Mete kendi sözcüklerini tetesine getirmeye başlıyor ama aynı etki olmuyor. Çünkü hmm. Mete'nin getirdiği sözcük dünyası Tete için artık çok farklı. O yüzden hmm. o sözcükler bazen işte görünmez oluyor, şeffaflaşıyor. Tete'nin odası giderek boşalıyor. Ee, ama... Sonunda e, tepesinin onun için sakladığı, işte yıllarca yastığının altında onun için e, beklediği son bir sözcüğü var. Onu eline tutuşturuyor hmm. Mete'nin. E, ve e, yine o cıvıl cıvıl resimlerle Mete'nin etrafı Mete de büyümüş artık. Hmm. Her tarafı o güzel sözcüklerle tetesinden ona e, geçen gel, sözcük geleneğini e, kitabın hmm. son sayfasında da görüyoruz. Hem sözcükler üzerine düşünmek için hem büyük anneler üzerine düşünmek için hem etrafımızdaki pek çok şeyi başka gözle görmek için mükemmel bir kitap bu. Resimleri çok güzel. Metni de çok güzeldi. Ben keyifle okudum ve her seferinde alıp çevirip çevirip bakıyorum tekrar resimleri. Kendi anneannemin sözcüklerini düşünüyorum Hı -hı. her seferinde de aklımdan bir bir geçiyor. Etrafımda dolaşıyorlar onlar da tıpkı Mete'ninki gibi. O yüzden e, okuması, bakması çok keyifli bir resimli kitap olarak önerebilirim. İsmini tekrarlayayım isterseniz. Tetem, Sözcükler ve Ben. Nikola Huppers tarafından yazılıp Elsa Klever tarafından resimlenmiş. hipo kitapta da Sönmez'in Türkçesi ile çıktı. Çok güzel bir kitapmış. Evet gerçekten çok öyle. Çok lezzetli bir kitapmış. O halde bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiy. Kitap dostu sizin okulu sundu.